Hocam benim çocuğum olmuyor, çok üzülüyorum. Acaba bunun ahirette bir mükafatı var mıdır? E şimdi tabii insan bu dünyada kendi emellerine nail olamazsa, mesela çocuk sahibi olamazsa, her insanın tabii bir hakkıdır çocuk sahibi olmak. Ama bunu elde edemezse çeşitli engeller, hastalıklar, ...sebebiyle çocuk sahibi olamazsa... ...tabii ki üzülür... E ...bu üzüntüsü de... ...eğer kendisi bu üzüntü karşısında... ...sabrederse... Hı hı. ...Rabbimin takdiri böyleymiş diye ...boyun eğerse... ...tabii e, tıbbi yollara başvurmak... ...o takdire isyan etmek değildir... ...o tıbbi yollara da... ...başvurduktan sonra... ...buna rağmen... E, ...çocuk sahibi olamıyorsa... ...üzüntüsünden dolayı da... ...yine de sabrediyorsa isyan içerisine girmiyorsa, e, herhalde bunun ahirette karşılığı, mükafatı olur. Cenab-ı Allah bu dünyada e, sıkıntılarla, belalara, musibetlere, sabreden kullarına ahirette büyük mükafatlar vereceğini vaat ediyor. E, bu kardeşimiz de elinden gelen bütün imkanları seferber ettikten sonra, yine de çocuk sahibi olamıyorsa tabii ki üzülecek ama, Sabrettiği takdirde bu üzüntüsünün karşılığını ahirette inşallah cennette Rabbim kendisini ağırlayarak verecektir. İnşallah hocam. Cenab-ı Hak hayırlısıysa da bir evlat nasip etsin inşallah.